kadena ma ta'yun wa tayaqala taydan uyun bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> elhamdülillah salatu salat ve hamd, salatu vesselam ala rasulillah ve sahbihi ecma'in amma ba'd hamd ademlerin rabbine salat ve selam muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir ashabının üzerine olsun İnşallah selef salihin akidesinin şerhine bugün yine devam edeceğiz. Geçen hafta kıyametin su kura dediğimiz küçük alametleri üzerinde durmuştuk. Bu hafta Allah izin verirse kubra dediğimiz alametul kubra dediğimiz yani kıyametin büyük alametleri üzerinde duracağız Allah'ın izniyle değil mi kardeşler? Yani şu an isabet ettik mi şu an başlığımızda Allah'ın izniyle doğru yerde olduğumuzu tespit ettik. her şeyden önce şunu iyi bilelim ki değerli kardeşlerim Kur'an ve sünnet ihticaç dediğimiz delillendirme bakımından eşittir yani Kur'an ve sünnet ihticaç bakımından delillendirme bakımından eşittir Kur'an nasıl bir hüccetse delilse sünnet de aynı şekilde hüccettir delildir ve aynı düzeyde, aynı ağırlıkta bir delil hükmündedir. Sünnetin delil olarak kabul edilmemesi, inkar edilmesi yerine göre sapıklık, yerine göre de küfürdür. Dolayısıyla günümüzde sünnet inkarcıları ile bir savaş içindeyiz. Sünnet inkarcıları ya sapıklığın içindeler, yerine göre de küfrün içine düşmektedirler. Sadece burada bir dipnotla size ifadede bulunmak istiyorum. Bugün bir genç, benimle üniversitede okuyan bir genç tartışma yapıyordu yazılı olarak ve ben diyordu Kur'an'la yetinirim diyordu. Kur'an bana yeter, Kur'an her şeyi açıklamıştır, beyan etmiştir yazdı. Ben de ona dedim ki bu yeterli bir bilgi değildir. Kur'an'la beraber Sünnet olması gerekir. Sünnet açıklayıcıdır, müfessirdir. Kur'an'ın muğlak olan ayetlerini Peygamber Aleyhissalatu vesselam vahiy geri bize açıklamıştır. Sonra ona basit bir soru sordum. Dedim ki: "Sen madem Kur'an yeter diyorsun, namazı Allah emrediyor ama namazın nasıl kılınacağı konusunda detayları bize bilgilendirmiyor. Bu konuda peki ne yapıyorsun?" diye sorduğumda sünnete gerek yoktur ki dedi. Ben dedi kıyamda dururum o da bana yeter. Yani kıyamda ayakta dururum yani kafama göre bir namazı ortaya koyarım. Bu bana yeterlidir dedi. Kardeşlerim bu aklı mahbut edinmektir. Bu aklı Resulullah edinmektir. Bu aklı Allah yerine Peygamber yerine koymaktır. Bu sünneti inkar küfürdür. Bu şekilde bir ifade küfürdür. Çünkü adeta Allah'ın seçtiği, gönderdiği ve bize namazı öğrettiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı iptal etmek ve onun yerine aklımızı bir din koyucu, bir hüccet görmektir ki bu noktada sünnetin inkarı küfürdür. Allah bizleri böyle şerden muhafaza eylesin kardeşlerim. O halde Allah bu kitabı gönderdiyse bu kitabın müfessiri de, mübeyyini de kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu konuda bizim Kur'an'dan delillerimiz var. Necim suresi ikinci ayeti kerime. وَمَا يَنْتِقُ عَنِنْ هَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ Bu ayet açık bir delildir. O peygamber konuştuğu zaman ne yapar? Vahiy ile konuşur, hevasından konuşmaz. Nisa suresi 60 kitab-ı tevhidden son üzerinde durmuştuk. Din Allah'a ve Resulüne indirilenlere iman ettiklerini söyleyenlere gelince onlar ne zaman Allah'a ve Resulüne davet ettiklerinin edildiklerinde senden yüz çevirdiklerini görürsün. Ayetleri de bu konuda hüccettir. Veya Hucurat birinci ayeti kerime: âmenu, ve "Ey iman edenler! Allah'ın ve رسول'ünün önünde geçmeyin Ey iman edenler, Allah'ın ve önüne geçmeyin. Dikkat ederseniz bu genç Allah'ın da Resulünün de önüne geçerek hüküm koyduğu namazla alakalı bir e, ne yaptı kardeşten bir standart belirledi. Yapması gereken noktada aslında sünnete uymaktı ama o sünnetin dışına çıkarak aklından hevasından hükümler koydu. Kur'an'dan bu deliller sünnetin hüccetliğini açık denildi. Bir başka noktada bizim sünnetten delillerimiz var. Biliyorsunuz meşhur bir hadisimiz var. Inni Ebu Davut'un sahihinde İmam Elbani'nin rahimahullah'ın sahih olarak gördüğü bu hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. İyi bilin ki bana Kur'an ve onunla birlikte bir benzeri yani sünnet verildi. Bu hadis sahihtir. Buna benzer şimdi bu konuda çok hadisler var. Dolayısıyla sünnetin hüccetliği, değerli kardeşlerim kat'idir, inkarı da küfürdür. Küfür seçenler seçsinler, biz de sünnetin hüccetliğine devam edeceğiz. Ancak şunu iyi bilelim ki biz hadislerin içerisinde uyduruk olanlarını, zayıf olanlarını terk etmişizdir. Biz öyle uyduruk hadisle, hurafe hadislerle, batıl rivayetlerle, zayıf rivayetlerle ne itikatta ne de amelde, Onları asla hüccet görmüş değiliz. Bizim bu konuda zaten ortaya koyduğumuz Kur'an ve birlikte mutavatir hadis ve onunla beraber sahih hasen hadisler bizim nezdimizde hüccettir. Kıyametin alametleri vardı. Geçen dersimizde konuştuk kardeşler. Küçük alametlerine değindik, büyük alametlerine de değindik. Peki hocam kıyametin alametleriyle alakalı Kur'an'dan bir delilin var mı? Yani Kur'an kıyamet alametleriyle alakalı bir bilgi veriyor mu? Derseniz evet derim ve bunu size cevabını En'am 158. ayetle açıklarım. En'am 158. ayette Allah kıyametin alametlerinden bir alameti haber veriyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini Yahut bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden iman etmemiş yahut imanında hiçbir hayır kazanmamış kimseye artık imanı fayda vermeyecektir. De ki bekleyin biz de beklemekteyiz. Burada Rabbinin bazı alametleri geldiği zaman diye geçen ayetten maksat, Güneşin batıdan doğması alametidir ki bundan maksat da yani alametul kubra dediğimiz büyük alamettir. Allah kitabında Rabbinin alametleri diyor. Rabbinin bazı alametleri bundan maksat küçük olsun büyük olsun tüm kıyamet alametlerini de içine alan alametlerdir. Dolayısıyla bizim Kur'an'dan Mustafa, Ebu Bekir, Eyüp, İdris, Emrah kardeşim delillerimiz, ücretlerimiz Musa kardeşim vardır. Tamam mı Abdullah anladın mı? Yani biz bu konuda öncelikle delilleri nereye dayandırdık? Kur'an'a dayan... <gülüyor> dayandırdık kardeşlerim. Şimdi Allah izin verirse Selahattin kardeşimiz hemen metinden başlasın okumaya devam edelim. Evet. Kıyametin büyük adetleri bunlar kıyametin kopmasının yaklaştığına delalet eden oldukça büyük hadiseler olup Alışılmışın dışında anormal olaylardır. Bunlardan ilki ortaya çıktığı zaman diğerleri de hemen peşinden tıpkı çorap söküğü gibi gelir. Bir kısmı diğerini takip eder. Bu alametler ortaya çıktığı zaman akabinde kıyamet kopar. Ehli sünnet ve Cemaat bu alametlerin Kur'an ve sünnetle sabit olduklarına iman eder ve onlara geldiği şekilde inanır. Bu alametlerin bazıları şunlardır. Bu alametlerin bazılarına geçmeden önce bu paragrafta o zaman müellif şunu ifade ediyor. Ehli sünnet ve cemaat kıyametin alametleri konusunda Kur'an'a ve sünnete dayandığını ve bu alametlerden biri zuhur ettiği zaman ardından da peşi sıra diğer alametlerin de geleceğini haber veriyor. Tabi bunlar sahih rivayetler ışığında bizlere idetilmiş ve bu ümmetin selefi tarafından doğrulanmış doğru bilgilerdir. Sahih inanç sahibi olmanın yolu Kur'an ve sünnetten geçiyor kardeşlerim. O yüzden ben Kur'an'la yetinirim, sünnete, rivayetlere bakmam. Sünnet veya hadis uyduruk bir çöplüktür iddiaları, küfür iddialardır, boş iddialardır, ilmi değildir. Bu ümmetin 1400 küsür yıldan beri, hadis malzemelerini külliyatlarını yok saymaktır ki zaten böyleleri ehli bidattır yerine göre de ehli küfürdür kardeşlerim şimdi ilk alamet büyük alamet olarak hurucul Mehdi dediğimiz Mehdi'nin hurucu ortaya çıkması Mehdi kimdir şimdi onunla alakalı bilgileri alacağız ehli sünnet ve cemaat akidesinde Mehdi inancı var mı yok mu hadisler ışığında bakacağız bu hadisler sahih mi, mutawatir mi yoksa uydurma hadisler mi hep beraber göreceğiz ben sizlere birkaç hadisle bunları da delillendireceğim öncelikle bir dinleyelim. Evet. Mehdi'nin ortaya çıkması Mehdi'nin adı Muhammed bin Abdullah olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytindendir o doğu tarafından ortaya çıkacak Kabe'de kendisine biat edilecek ve yedi yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna uygun olarak bütün sürecektir. Evet. Buradan itibaren yine birazdan devam edeceğiz. Her şeyden önce Mehdi'nin hurucuyla alakalı haberler Kur'an'da değil sünnette bulunmaktadır. Yani sahih rivayetler hatta tevatür rivayetler Mehdi'nin huruç edeceğini ortaya çıkacağını ispat ediyor. O halde bizim bu konuda merceğimiz, döndüğümüz kaynağımız neresidir? Sünnettir, hadistir. Yani Kur'an'da Mehdi'nin kurucuyla alakalı bilgi yoktur. Ancak sahih rivayetler, hatta tevatur derecesindeki rivayetler Mehdi'nin çıkacağını ispat ediyor. Günümüzde olsun, geçmişte olsun birçok imamlar, ehl Sünnet'ten imamlar, Mehdi'nin hurucuyla alakalı eserler yazmıştır. Ve sahih hadislerle bunları ispat etmişlerdir ve açıklamalarında bulunmuşlardır. Şimdi Kur'an'ın diyelim ki Mehdi inancıyla alakalı bir şey söylememesi demek, onun olmaması demek değildir. Kur'an zikretmedi diye biz de Mehdi inancına inanmıyoruz demek bir sapıklıktır, ehli i bidatlıktır. Neden? Çünkü bu konuda hadisler var. İkinci mercimiz sünnettir, hadistir. Hadise müracaat ettiğimiz zaman Mustafa kardeşim, Mehdi'nin huruç edeceğine dair delillerimiz var. Hatta İmam Elbani, Rahimahullah bakın diyor ki bu konuda sahihle beraber, sahih hadisle beraber, tevatür derecesine varan çok hadis vardır. Nedir tevatür dediğimiz? En üstün, en ana Hadistir, derece bakımından. Ve buradaki tevatür, manevi tevatür derecesinde olan hadislerdir. İmam Albani, bakın bunu ortaya koyuyor. Tabi alimlerimiz, muhaddislerimiz Mehdine alakalı gelen hadisleri tetkik etmişlerdir. Kimileri sahihtir, kimileri de zayıftı. Dolayısıyla zayıfları terk etmişlerdir. Sahileri de bizlere nakletmişlerdir değerli kardeşlerim. Mesela birinci bu konuda size nakledeceğimiz birinci dediğin, Tirmizi'nin Hasan Sahih dediği, İmam Elbani'nin de Ebu Davut'un sahihinde, kendisinin bizzat Ebu davuda sahih olarak baktığı ve incelediği bir çalışması vardır. Ebu Davut'un sahihi olaraktan bilinmektedir. Abdullah İbni Mesut'tan bir rivayette Peygamber şöyle buyuruyor. Dünyada sadece bir gün kalsa, Allah o günü o günü uzatır da o günde benden veya ehli beytimden adı adıma babası da babamın adına uygun bir adam gönderir. İşte bakın adı adıma babası da benim babamın adına benzer uygun bir adam gönderir. Kimdir o? Muhammed İbni Abdillah'tir. Burada ne geçti bakın Muhammed bin Abdullah olup adı değil mi? Peygamberin ehli beytindendir. Allah Resulü'nün ehli beytindendir. Peki bu cümlede, kitaptaki, paragraftaki cümledeki o sözü burada bu delille ortaya koyduk mu? Koyduk. Demek ki bu söz hadise dayanıyormuş kardeşlerim. Devam edelim. Önceleri zulüm ve haksızlıklarla dolu olan yeryüzünün adaletle dolduracaktır. <gülüyor> Az <Madem> ve <mülkü> hesap <gülüyor> edecektir. Ümmet onun zamanında hiç görmediği nimetlere nail olacaktır. Yeryüzü bitkileri bolca çıkaracak. Gökyüzünde yağmurunu bolca yağdıracaktır. Evet. Şimdi bununla beraber biz ikinci bir hadis daha zikredelim. Bunca güzel alametlerle beraber o Müselleme rivayet eder. Peygamber şöyle buyurur. Halife olan zat yani Mehdi malı taksim edecektir. İnançlarımızdan bir kısmı peygamberlerinin sünnetiyle amel edecek. İslamiyet yeryüzünde tamamen yerleşecek. Mehdi yedi yıl kalıp sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacak. Ebu Davut'un sahihinde İmam Albani bunu bize rivayet ediyor. O halde deminki bütün bilgiler bu hadise uyuyor mu? Uyuyor. Bu hadis zaten bu bilgilerin damarıdır, kaynağıdır. Dolayısıyla biz bu hadisler çerçevesinde imam, ediyoruz. Bakınız üçüncü bir hadis daha nakledelim. Said el-Hudri rivayet ediyor. Peygamber şöyle buyurdu. Mehdi benim neslimdendir. Yani benim zürriyetimdendir. Ehli beytimdendir. O açık alımlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir. Hadis hakimde ve Ebu Davud'da geliyor. Albani rahimahullah buna da sahih demiştir. O halde bu Üç tane rivayet Mehdi'nin kurucuyla alakalı yeterli midir? Yani Mehdi gelecek midir? Gelecektir. Ve o beklenen bir Mehdi'dir. Ancak Mehdi gelecek diye biz yan gelip yatacak mıyız? Yahudilere, Hristiyanlara, müşriklere, ehli bidatlere karşı mücadele etmeyecek miyiz? Neslimizi hakka davet etmeyecek miyiz? O halde burada bizim bilmemiz gereken evet Mehdi gelecek... Ancak biz onun gelmesini beklemeye gerek yok. Allah yolunda hizmet edip, davet edip davamıza güç katacağız. Allah Subhanahu ve teala ne zaman gönderir? Biz görür müyüz, göremez miyiz? Torunlarımız mı görür, onlar mı görür bilmiyoruz ama biz hadisler ışığında ehli sünnet olduğumuz için iman ediyoruz. Bakın Mehdi'nin gelişiyle ilgili hadisleri ortaya koyduk ve dedik ki manevi mutavatir derecededir dedik. Ehl-i sünnet alimleri bunu doğrulamıştır dedik ve bu hadisler konusunda Muhammed bin Cafer el-Kittani mutavatir hadisler ismiyle tercüme edilen kitabında da bunları ortaya koymuştur. Evet Mehdi'nin kurucuyla alakalı ilk kıyamet alametinin üzerinde durduk. Şimdi bir de Mesih Deccal'in fitnesine, Mesih Deccal'in kurucuna ortaya çıkışına değineceğiz devam edelim selahat çok yalancı ve tek gözlü Mesih Deccar'in beraberinde 70 bin <gülüyor> Yahudi ile birlikte Doğu tarafından Orasan'dan çıkması evet başlık bu beraberinde 70 bin Yahudi birlikte Doğu tarafından ne yapacak huruç eyleyecek Mesih Can. Mesih Can. Mesih elli manaya gelen bir kelime Mesih Mesih kelimesi bunların içinde doğru söyleyen anlamı olduğu gibi aynı şekilde saptıran yalancı anlamına gelen bir anlamda vardır. O halde iki anlamı çıkıyor birbirlerine zıt birinde doğruya ileten doğru söyleyen değil mi birinde de saptıran yalancı tabi birincisi Mesihten maksat İsa Aleyhisselam. Nusulü İsa Aleyhisselam meselesi var. Ona biraz sonra değineceğiz. İkincisi ise saptıran, haktan uzaklaştıran, delalete davet eden işte bu Mesih Deccan'dır. Mesih Deccan bunun adıdır. Peki ona niçin Mesih Deccan denmiştir? Değerli kardeşlerim insanlığı haktan saptıracağı için, fitnelere düşüreceği için çokça yalan söyleyip Doğru yoldan saptıracağı için ona Mesih Deccal denmiştir. Peki ona neden Mesih denmiştir? Mesih? Denme sebebi nedir? İki gözünden birinin silik olması veya yeryüzünün tamamını 40 günde, 40 günde gezip ayak basmadık yer bırakmamasından dolayı ona Mesih denilmiştir. İki tane açıklama vardır bu konuda. Peki de can neden denmiştir ona? De can mübalağalı ism fail olup anlamı ise deccal'in görülmemiş ve duyulmamış yalanlar söyleyerek insanlığı saptıracak ve etrafı karıştıracak, şirk ve küfre davet edecek, yani doğruyu ters çevirecek olduğundan dolayı da ona deccal denilmiştir. Değerli kardeşlerim, Deccal'in de gelmesi haktır. Ve sahih hadisler ışığında rivayetlerle sabittir. Bakın başlığımızı attı. Peki geleceğine dair delilleri bir ortaya koyalım sonra Selahattin kardeşimizden Deccal'in özelliklerini dinleyelim. Birinci delilimiz bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Mesih'in bundan maksat Deccal'in hedefi Medine olduğu halde doğu tarafından gelir. Hedefi neresiymiş? Medine ve Doğu tarafından gelir. Uhud dağının arkasına iner. Sonra melekler onun yüzünü Şam tarafına çevirirler ve orada helak olur buyurdu. Hadis Müslüm'de 1380 numarasında geliyor. Zaten yani Deccal Medine'ye girmek isteyecek. Hadiste geliyor biraz sonra ama Allah'ın melekleri ona bu fırsatı vermeyecek. Medine'ye giremeyecek yeryüzünün bütün bölgelerine girse de Rabbul Alemin Medine'yi muhafaza edecek. İkinci delil bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti diyor yine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Medine'nin geçitleri üzerinde melekler vardır. Medine'nin geçitleri yolları üzerinde melekler vardır. Taun bir hastalık adıdır ve deccal oraya giremez. Hadis Müslim'de 1379 no'lu hadisle geliyor. Üçüncü hadis bu konuda ben zaten fazla deliller getirmedim bu konuda çok hadisler var 2 veya üç tane bu alametlere deliller getirdim ki kalplerimiz mutmain olsun dostlar kardeşler. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu Mekke ve Medine hariç Deccal'in uğramayacağı belde yoktur. Demek ki Mekke ve Medine'ye giremiyor oraların her geçidinde koruyucu melekler vardır Deccal Medine civarında çorak bir yere konaklar. Sonra Medine ahalisiyle birlikte üç kere sarsılır. Akabinde her kafir ve münafık deccale çıkar buyurdu. Hadis Bukhari'de gidiyor ve 1758 oğlu hadistir. O halde bu üç tane hadislerimiz kardeşlerim deccanin huruc edeceğini ispat ediyor mu? Ediyor. Tabi ben iki tane daha hadis eklemişim. Bu iki hadis de çok önemli. Diğer bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bakınız ümmetimden bir grup, çok güzel bir hadis. Ümmetimden bir grup kendilerine düşmanlık edenlere üstün olarak hak üzere devam edecektir. Bu Taifa Mansura'nın hadisi. Kıyamete kadar bir Taifa Mansura olacaktır. Bunlar hak üzere ne yapacaklar? Sebat, Sebat edecekler. Sonuncuları Mesih Deccan'ı savaşana kadar, Mesih Deccan'la savaşana kadar onların arkası kesilmeyecektir. Yani bu Taifa Mansur'a kimle savaşacak? Mesih Musa Deccan'la savaşacak. Allah sen onlardan eylesin. Amin de. Hepimizi Allah onlardan eylesin. Mesih Deccan'la kıyamete kadar onlar savaşacaklar. Hadis Albani'nin sahihasında geliyor, sahih hadis kitabında geliyor. Hadis numarası 1959'dur. Beşinci hadisimiz bu konuda Abdullah İbn Amr'dan geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Son hadis ümmetim içerisinde deccal çıkar ve kırk gün kalır. Demek ki deccanın süresine kadar? Kırk gün. gün. Sonra Allah Meryem oğlu İsa'yı gönder. Bakın bu bizim biraz sonra İsa Aleyhisselam'ın nuzuluna dair delilimizdir. Bu hadis de delilimizdir. Zaten bu konuda Kur'an'da deliller var. Ayrıca hadisler de var. İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın bir dönemde Şam'a minareye ineceğine dair deliller var. Hadiste devam ediyor. İsa Mesut oğlu Urva'ya benzemektedir. Sahabelerden biri. İsa Deccal'i arar ve onu öldürür. Sonra insanlar iki kişinin arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın tam bir huzur içinde yedi yıl yaşarlar. Sonra Allah Şam tarafından serin bir rüzgar gönderir. Ve artık yeryüzünde kalbinde zerre ağırlığınca hayır yahut iman bulunan kimse kalmaz. O rüzgar kalbinde zerre miktarı hayır yahut iman bulunan herkesin ruhunu kabzeder. Sizden bir dağın içinde ta ortasına girmiş olsa bile onu o rüzgar yakalar. İşte bakın bu hadis değerli kardeşlerim Müslim'de 2940 dolayı hadiste geliyor. Peki biz bu hadiste ne gördük? İdris, İbrahim Halil ne gördük? Saim, açık bir şekilde Mesih'in yani deccanin geleceğini, sonra İsa Aleyhisselam'ın da onu öldüreceğini, müddetinin de 40 olduğunu, 40 gün olduğunu öğrenmiş olduk. O halde tüm bu hadisler bize deccala iman etmenin vacip olduğunu ispat eder mi? İçimizden Allah muhafaza biri çıksa ben deccanin ineceğine inanmıyorum dese bu insan dinden çıkar. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamış olur. Günümüzde bazı insanlar bu şekilde yalanlıyorlar. Kıyametin bu büyük halametleriyle alakalı dalga geçiyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sahih hadislerine itibar etmiyorlar. Bize diyorlar Kur'an yeter. Akıl bunu doğrulamıyor. Bu gelen rivayetler bize doğru bir şekilde mana anlamı içerisinde gelmiyor diyerek inkar ediyorlar. Dolayısıyla biz bu ehli bidatten yerine göre de bu ehli küfürden... Uzağız değerli kardeşlerim. En sünnetin zaten alameti nedir? Hadisi gördüğü yerde sahih ve mutavatir olduğu müddetçe iman eder. Teslim olur. Şimdi biz bu gayb ile alakalı bilgilere niçin teslim oluyoruz? Peygamber bildirdiği için yecüc ve mecüc biraz sonra gelecek. Bunlar da kıyametin alametleridir. Kur'an'da değil mi? Kerf surasında Allah subhanahu ve teala yecüc ve mecücden bahsetmiyor mu? Onların önlerine bir set kuran zulkarneyinden haber vermiyor mu? Demiri eritip üzerlerine de aynı şekilde bakırları döktüğünden haber vermiyor mu? Yecüc ve Mecüc'un bugün gelmesini bile inkar edenler var. Kur'an'da sabit olan bu delillere rağmen değil mi? Dolayısıyla bazı insanlar gayb alemine teslim olmuyorlar. Ve hassatan ehli sünnet dışı fırkalar bunları yapıyorlar. Zaten bugün insanlardan bazıları şunu diyorlar. Bu sünnilik diyorlar mezhebi bir bakış açısı ortaya koyuyor. Kur'an bölmüyor ama sünniler bölüyor diyorlar. Hedeflerinde sünnet ehli var kardeşlerim. Sünnete savaş açmışlardır. Sünneti imha etmenin projesini oluşturmuşlardır. Hadislerin tümüne karşı savaş ilan edilmiştir. Burada bize düşen sizin gibi değerli dostlarla beraber sünneti müdafaa etmek ve sahih rivayetlere sahip çıkmak, mütevatir kaynaklarımızı muhafaza etmek ve neslimize, yavrularımıza sahih bir din inancını aşılamaktır. Onlar bu mücadeleyi bakın böyle acımasızca, kadarca devam ettiriyorlar. Ve tek iddiaları da nedir? Kur'an bize yeter. Genelde tüm maalciler, Kur'ancılar dikkat edin şia zihniyetiyle beraber içli dışlı çalışıyorlar. Onların Suud'da, Yemen'de, Mısır'da Arap kökenli maalciler vardır. Ve tümü Türkiye'deki maalciler onlardan beslenir. Örneğin daha dün akşam dinledim İbrahim El Faris ile Hasan El Furhan adında iki tane araştırmacı bir ehli sünnet bir ehli bidat. Subhanallah ne diyor biliyor musunuz? Muaviye radıyallahu anhu diyor. Benim yanımda münafıktır diyor. Khomeini ise diyor Muaviye radıyallahu anhu'dan daha hayırlıdır. Böyle ve bu insan bu alametlerin tümünü reddediyor. diyor. Kur'an'da yoktur diyor. E, zaten hedefleri hadis rivayetlerini reddetmek. Müslümanları sünnetten bağlarını koparmak, merhale merhale şiileştirmek edemezse de kuşku ve şüphe tohumlarını ekerek onların doğru yoldan sapmalarına vesile olmaktır. Dolayısıyla yeryüzünde şiddetli bir sünnet düşmanlığı baş göstermiştir. Rabbim bizlere inşallah sünneti muhafaza eden salih kullardan eylesin. Evet Selahaddin şimdi bu Mesih Deccan'ın alametlerini dinleyelim. Eccalik iki gözü arasında kafir yazacaktır. <gülüyor> Müslümanlar Şam ve Irak arasındayken ondan haberdar olacaklardır. Daha sonra Mekke ve Medine hariç dünya üzerinde girmedik belde bırakmayacaktır. <gülüyor> Mekke ve Medine'ye ise giremeyecektir. Çünkü melekler ikisini koymayacaktır. Yeryüzünde 40 gün kalacaktır. Bir günü, bir sene, bir günü, bir ay, bir günü, bir hafta, diğer günleri ise normal günler olacaktır. Müslümanlar Şam ve Irak arasındayken onlardan haberdar olacaktır. Yani Mesih Deccal'den haberdar olacaktır. Hakikaten bu Şam'daki yani Müslümanların, mücahidlerin rafizi keferelerine karşı mücadelesi kıyamet alametlerinden bir alamettir. Çünkü bugün Obama İsrail'e gelmiştir. İsrail, Golan Tepelerine yakınlaşan selefi cihadi hareketten korktuğunu ifade etmiştir. Şam'ın ele geçirilmesinden korkuyorlar. Halep ele geçirildi. Şam ele geçirilirse Kudüs'ün önünde hiçbir engel kalmıyor. Müslümanlar Şam'dan Allah'ın izniyle Kudüs'e doğru gidiyorlar. Ancak Kudüs'ün önünde en büyük engel Şia ve Yahudilerdir. Hizbullah'tır. Bunlar engeldir. Bunlar engel olmasa Allah'ın izniyle Müslümanlar Şam'ı da fethederler, Dumaşk'ı, aynı zamanda Kudüs'ü de fethederler. Ve biliyorsunuz geçen haftalarda değindik buharide bir hadis var. Taşın arkasına saklanacaklar, ağaçların arkasına saklanacaklar Yahudiler ve Allah onları dile getirecek ağaçları ve taşları. Ya Müslim değil mi ey Müslüman arkamda bir Yahudi var gel onu da öldür diyecektir. İşte o güne yakın bir dönemdeyiz. Kıyametin alametlerinden bir alamet olan bugün Şam'ın fethi aslında bir alamettir. Bugün proje üretiyorlar bu gece. Obama ve İsrail proje üretiyorlar. Ne bu projesi adı? Selefi cihat hareketinin önünü tıkamak, engellemek. Ve İran'da bunlarla beraber. İsrail, İran bunlarla beraber, Esed bunlarla beraber. Bakın görüyorsunuz değil mi? İran, Esed, İsrail. Üçü de kimden korkuyor? Selefi cihat hareketinden korkuyorlar. Mücahitlerden korkuyorlar. O zaman bunların kimlikleri ortaya çıktı mı? Kim oldukları belli oldu mu? Oldu. Zaten biz çoktan beri biliyorduk da bunu anlatamıyorduk. Bunu bu topluma öğretemiyorduk. Ve beş milyar Müslüman gelseydi bunu bu dünyaya anlatamazdı. Ama Allah subhane ve taala bu Suriye cihadıyla rafizilerin ve Hizbullah'ın ne kadar bir münafık olduğunu ispat etti. Elhamdülillah. Hala bugün Nurettin Şirin adında kabir tapıcısı olan Nurettin Şirin hala Suud'dan geldiğini iddia ediyor mücahitlerin. Ve bugün Suriye'de cihad eden kardeşlerimize Vahabiler ismini veriyor, Selefiler ismini veriyor, teröristler ismini veriyorlar. Subhanallah. Yani izzetlerini arayan Allah yolunda onur ve şerefle ile kelimetullah yolunda cihad eden müminleri ne yapıyorlar? Teröristle, teröristlükle veya ne diyelim vahabilikle suçluyorlar. Sonra da kralın diyelim ki Suud kralının kötü siyasetini bize mal ediyorlar. Faturasını bize kesiyorlar. Yani güya bütün selefiler onlardan zannediyorlar. Kardeşlerim dolayısıyla şu an yani bu kıyamet alametleriyle alakalı bilgiler çerçevesinde yani bugünkü cihadın da kıyamet alametlerinden bir alamet olduğunu söyleyebiliriz. Peygamber'in Şam'ı övdüğü, faziletini andığı bir gerçektir. Bu konuda sahih hadislerde bulunmakta. Şimdi e, Meryem oğlu İsa Mesih'in, İsa aleyhisselamın nuzuluna geldik değil mi? Selahattin. Peki şimdi istersen biraz oku. Biraz sonra açıklamalarımıza gene devam edelim. Evet. Meryem oğlu İsa Mesih'in Allah'ın selat ve selamı onun üzerine olsun. Şam'ın doğusundaki beyaz minarenin yanında inmesi. Evet. Şam'ın yakınında Beyaz bir minarenin üzerine inmesi. İki meleğin kanatlarında inmesi. Yani o zaman bu yaşıyor demektir değil mi? Zaten biraz sonra delilleri vereceğiz. Kimdir İsa ve Aleyhisselam? Meryem'in oğlu. Kime gönderildi? İsrail oğullarına. İsrail oğulları ne yapmıştı önceden? Tüm peygamberleri katletti değil mi? Zanimler gaddarlar şu anki İsrail. Ve İsa Aleyhisselam'ı da öldürmek istediler mi? Öldürmek istediler. Ancak Allah Subhane ve Teala buna müsaade etti mi? Etmedi. Ne yaptı Allah Subhane ve Teala onu? Diri olarak katına yükseltti. Onlar yani İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye diye gittiler. Ancak bir benzerini öldürdüler. Çarmıha da geremediler. Allah Subhane ve Teala kendisini İsa Aleyhisselam'ı kendi katına Yükseltti halen diri olaraktan Rabbimin dilediği bir mekanda bulunmakta biz buna iman ediyoruz değerli kardeşlerim. Peki bu iddianızın Kur'an'dan delili var mı? Evet var. Kur'an'dan delilimiz var ancak birileri iman etmezse biz ne diyelim? Birileri bizim delillerimizi tevil edip de tahrif edip de kendine göre yamalarsa ne diyelim? İşte delilimiz Allah subhanahu ve ta'ala Nisa 157 158'de şöyle buyuruyor. Biz Allah'ın Resulü olan Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demelerinden dolayı Yahudileri yıldırım çarptı. Oysa onu öldürmediler. Allah diyor değil mi? Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Çarmıha da gelemediler Ancak Hristiyanlar öyle inanır. Fakat o öldürdükleri kendilerine İsa'ya benzetildi. Girdiler öldürmeye diye ama İsa Aleyhisselam'a benzeyen birini öldürdüler, kurtulduk dediler. E peki neredeydi? Öldüremedilerse, birini de öldürdüler. Demek ki Allah Subhane ve Teala onu katına yükseltti. Şimdi geliyor hadis ayet zaten. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler ondan yana kuşku içindedirler. Şu an yani onun hakkında kuşku anlaşmaz anlaşmazlığa düşenler, kuşku içindeler. Bu hususta tam bir bilgileri de yoktur. Bu kuşkucuların, şüphecilerin de onun hakkında ama bizim şüphemiz yok. Biz onun Allah'ın katında olduğunu iman ediyoruz, kuşkumuz yok. Kuşku içinde olanlara Rabbim hitap ediyor. Sadece zanna uyuyorlar. Yani o iddia sahipleri, İsa Aleyhisselam'ın Rabbimizin katında olmadığını iddia edenler zanna uyuyorlar. Onu yakinen öldürmediler. Bilakis Allah onu kendisine yükseltti. Ayet Allah azizdir, hakimdir. Ayet açık Allah kendi katına yükseltti. O halde Kur'an'daki bu ayet bizim açık delilimiz. Bir başka delil çok açık bir delil geleceğim. Zuhruf 61. Bu ayette bakın Allah ne güzel buyuruyor. Dikkat edelim muhakkak ki o İsa kıyamet saati için bir bilgidir. Ne anlıyorsunuz? Bundan daha açık bir delil olabilir mi? <gülüyor> Kıyamet saatinin bir bilgisidir, ilmidir. Yani onun bir zuhuru, onun bir gelmesi alametidir. Neyin alametidir? <gülüyor> Kıyametin alametidir. Demek ki bizim selefi olarak, ehl sünnet olarak delilimiz iki tane delil Kur'an'dan geliyor. Biz de Kur'an'dan delil getiriyoruz. Ama itibar etmiyorlar sapıklar, bidatçiler. Peki... Diyelim ki bu Kur'an'ın iki ayeti açık bir delil değildir. Diyelim ki böyle. Onlara varsayalım ki sizin dediğiniz doğru olsun diyelim. Peki gelin buyurun Allah'ın Resulü'nün sünnetine dediğimizde münafıkların yasudduna an resulullah dediğimiz gibi peygamberden ne yapıyorlar? Yüzlerini çevirdiklerini görüyoruz. Kur'an'a itibar etmiyorsunuz. Delillerimizi doğrulamıyorsunuz. Peki bunların tevil edilip bunların asla asla olmadığını inanıyorsunuz. Buyurun peygamberde buluşalım ve doğrumuzu orada tespit edelim dediğimizde de bu rivayetler doğru değil diyorsunuz. O zaman siz atpaçık bir sapıklığın ve delaletin içindesiniz. Doğru değil mi kardeşler? O halde İsa aleyhisselamla alakalı bilgilerimiz bu. İsa aleyhisselam hakkında Resulü ve vesselamdan varit olan hadisler sahihtir. Hatta mutavatir derecededir. Bu konuda birçok imam, mustakil eserler yazmıştır. Hangi birini analım biz size? Hangi birini analım? İmamların tümünün kadimle günümüz alimlerinin eserlerine döndüğümüzde İsa aleyhisselamın nuzuluyla alakalı mustakil eserler yazmışlar. Muhaddisler, bablar açmışlar. Nuzulu İsa aleyhisselam demişler. İsa'nın nuzulu. Akide eserlerimiz var bizim Selefi Salih'in akide eserlerimiz. Onlarda bablar vardır İsa aleyhisselamın nuzulu. 1400 küsur yıldır bu deniller kaynaklarda bulunuyor ama bugün 80'li yıllardan sonra gelen Ankara okulu denilen bir mektebe bir ekol çıkmış Türkiye'de bizim sahih kaynaklarımızı çöp sepetine atıp Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bizi alıkoyuyorlar Ve diyorlar ki biz Muhammedi bir din istemiyoruz biz Kur'an'ı bir din istiyoruz diyorlar bu ne demek biz sünnete dayanan bir din istemiyoruz. Biz Kur'an'a dayanan bir din istiyoruz diyorlar. Bunları açıkça konuşuyorlar. Hatta bunu diyenler diyorlar ki eğer ben diyor şu Türkiye'deki son özgürlük günleri olmasaydı eski tarihte olsaydım benim diyor çoktan zındık olduğumdan kafamı vururlardı diyor. Kendisi bile itiraf ediyor. Vallahi itiraf ediyor. Eğer diyor eskiden olsaydım ve ben eski tarihte yaşasaydım beni bu iddialarımdan dolayı diyor ne yaparlardı? Evet zındık diye benim kellemi vururlardı diyor. Allah subhanahu ve ta'ala senin zaten cezanı vermiş. Seni bu sapıkla bu delalete düşürmekle zillete düşürmekle cezanı vermiş yeter sana. Korkma bizim elimizden sana zarar gelmez. Allah senin hesabını görecektir. Bu gibi zihniyetler bellidir. Allah subhanahu ve ta'ala bizlere değerli kardeşlerim basiret versin. Peki devam edelim. İhsan Mesih takfuruğunda ve Zeyçal ile savaşmak için toplanan Taif-i Mansur'a ilahi yardıma mazhar olmuş topluluğa namaz kılınacağı sırada gelecek ve bu topluluğun imamının, ki o Mehdi'dir, arkasında namaz kılacaktır. Zeyçal'i Beyt-i Maktis'in doğusunda yer alan Lüt kapısının mızrağıyla öldürecektir. Yeryüzünde İslam şeriatıyla hükmedecek, hacı kıracak ve Domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak ve insanlardan İslam'dan başka din kabul etmeyecektir. Onun zamanında emniyet, güven ve bolluk hakim olacak. Ümmet arasında kin, nefret ve kıskançlık duyguları kaldırılacaktır. Bereket artacak ve iyilikler çoğalacaktır. Mal o kadar çoğalacak ki insanlar ona ilgi göstermeyeceklerdir. Tüm dünyada barış ve huzur hakim olacak ve Savaşlar sona erecektir. Evet. İsa Aleyhisselam Müslümanların imamının arkasında namaz kılacak. Bu ne demektir? Yeni bir şeriatla dinle gelmeyecek kime bağlı olacaktır? Muhammed ve Vesselam'a <Gülüyor> bazı sapıklar bunu koz olarak kullanıyorlar. Hatemun Nebi değil mi Muhammed Aleyhisselam diyor? Evet. O zaman diyor İsa'nın gelmesi demek yeni bir dinle şeriatla gelmesi demek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu hadisler uydurmadır deyip yani güya akıllarınca yorum yapıp ne yapmaya çalışıyorlar? Dedilleri iptal etmeye çalışıyorlar. O halde yani Müslümanların imamının arkasında namaz kılması onun Müslümanlara tabi olacağının delilidir. Ve Mesih Deccal öldürecek ve Müslümanlar onun taraftarı olacak, beraber olacaklar. Yahudilerin köklerini kazıyacaklar, silip süpürü batacaklar. Bakın İsa Aleyhisselam'ın nuzuluyla alakalı birkaç hadis nakledelim. Kalplerimiz mutmain olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu. Nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adil bir hakim olarak içinize inmesi yakındır. Daha açık bir ifade olabilir mi bundan? O haçı kıracak, deminki bütün bilgiler bakın bu hadiste geliyor. Domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır. O zamanlar mal o kadar çoğalıp taşacak ki kimse kabul etmeyecektir. Nihayet tek bir secde dünya ve içindekilerden hayırlı olacaktır buyurdu hadis. Müslim'de geliyor. Kardeşlerim hadis numarası 155. İbn-i Mace'de de geliyor. 4078 no'lu hadis. Bir başka hadis. Doğru söyleyenle doğru söylediği tasdik kolanan Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. "Beytullah hac edeceğini ve umre yapacağını haber verdi. Nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki Meryem oğlu İsa Mekke ile Medine arasındaki Ravha vadisinde hac ve umreye niyet edip yüksek sesle telbiye getirecektir. Hadis Müslim'de 1252 nolu hadis olarak geliyor. Demek ki yani ta ki Mekke ve Medine arasına kadar gelecek yani. İsa Aleyhisselam. Peki bütün bu rivayetleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı yalan söyler mi? Yalan söyleyip de bu rivayetleri aktarır mı? Onlardan sonra gelenler bu yalan rivayetleri aktarır mı? Mümkün mü? Bu iddiaların hangi delilleri olabilir ki? Son olarak bir hadis daha nakledelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselam'ın zamanından bahsederken şöyle buyurdu. Mesih'ten sonraki yaşam için ne mutlu Mesih'ten sonraki yaşam için ne mutlu Semaya yağmur yağdırması için izin verilir. Yere nebat bitirmesi için izin verilir. Hatta tohumu Safa tepesine saçsan orada biti verir. Saçsa orada biti verir. Bir adam aslanın üzerine yürür de aslan ona zarar vermez. Yılanın üzerine basar da yılan ona zarar vermez. Kim tutulmaz, haset edilmez ve edilmez. Albani Sahih aslında, Sahih Hadis kitabında 1926 no'lu hadis olarak bize rivayet ediyor. İmam Albani yani son yüzyılların büyük imamı Allah subhanahu ve ta'ala onu bize bir nimet bir sünnetin kılıcı ve savunucusu askeri olarak gönderdiği bir alimdir. Allah ondan razı olsun. Ama bu meaciler Albani'yi sevmezler. Bırakın Albani İmam Bukhari'ye bile onlar kezzet diyerekten inanırlar. Yalancı derler. Minberlerde bu sapıklar ne diyorlar? Açık bir şekilde Bukhari yalan söylüyor. Bukhari yalancıdır diyorlar. İmam Bukhari'nin tırnağı olamayan adamlar, onun ilmine, hıfzına, zaptına yani sahip olamayanlar ona iftiralar atıyorlar kardeşler. Bu halde İsa Aleyhisselam'ın nuzuluyla alakalı bilgileri de sahih hadisler ışığında öğrendik. Şimdi geldik Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkışı. Evet. Yecüc ve Mecüc'ün çıkması ve her tebeden akın etmeleri. Evet. Yecüc ve Mecüc Kur'an'da geliyor. Kur'an'da atları geçiyor. Allah Subhanehu ve Teala İsa Aleyhisselam'ın gönderilmesinden ve deccanın fitnesinden sonra da haber veriyor ki Yecüc ve Mecüc alametleriyle ortaya çıkacaklar ve zuhur edecekler ve kıyametin bir alameti olacak da kardeşlerim. Ve Yecüc ve Mecüc bir topluluk olarak yeryüzünü istila edecekler. Ve bu olay İsa Aleyhisselam'ın hayatında iken, yaşarken meydana gelecektir. Bakın Allah Kur'an'da onlardan şöyle haber veriyor. "Kalû yâ inne ve mecûc müfsidûne fi'l-ardı." şüphesiz ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde ifsat ediyorlar dediler. Ayet Kehf suresi 94. Zulkarneyn bir kavmin yanına geldi. O kavim Yecüc ve Mecüc'ten şikayetçi oldu. Bunlar bize zarar veriyor, bizi tehdit ediyor ve bizi zora koşuyorlar bunlardan nasıl kurtulabiliriz dediler. O da bir set yapılmasını onlara öğütledi. Bunun üzerine Zulkarney'in geçidin iki yanına geçidin iki yanına genişliğine ve yüksekliğine gelecek şekilde demir kütlelerine yığdırarak önce onları erittirdi üzerine de bakır döktü. Ve böylece bir set kurdu. Yani onların çıkmaması gelmemesi için böyle bir Set kuruldu. Kur'an zaten bundan bize haber veriyor kardeşlerim. O halde şimdi Yecüc ve Mecüc o setin arkasındadı Çıkmaya çalışıyorlar. Biz bu konularda Allah ve Resulünden gelen bilgiler çerçevesinde iman ediyoruz. Bilgilerimiz onların bize haber verdikleri kadar Ötesinden bahsetmiyoruz. Ancak gelecekler mi? Gelecekler. Ve bu yeryüzünde bir fitneyin tohumunu ekecekler. Her yer, her yer istila edecekler ve Müslümanlar bunlardan çok sıkıntılar çekeceklerdir. Buna da iman ediyoruz. Devam edelim. Bakın bilgiler nelerdir. Onlar ekinleri ve nesilleri yok edecekler ve yeryüzünde çok büyük kozunculuklar yapacaklardır. Allah onlara küçük kurtçuklar musallat edecek. Bu kurtçuklar onların beyinlerine girecek ve sonra da hepsi çekirge gibi öleceklerdir. Yüzü onların leşlerinin kokullarıyla dolacak. Sonra Allah kuş türlerini gönderecek ve onlar da leşleri götürüp Allah'ın dilediği bir yere atacaklardır. Sonra allah Teala bolca yağmur yağdıracak ve onların kalıntılarını temizleyecektir. Evet, şimdi mesela bu konuda meşhur bir hadisimiz var. İmam Müslim'in 2901 no'lu hadis numarası olarak rivayet ettiği bir hadis. Hemen kısacasını size kısaca aktarayım. Peygamber şöyle buyuruyor. Sizler şu on alameti görmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Duman geleceğiz birazdan. Deccal gördük. Debbetul Arz birazdan geleceğiz. Güneşin batıdan doğması birazdan geleceğiz. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu üzerinde durduk. Yecüc ve Mecüc. Bakın Müslüm'de hadis geliyor değil mi kardeşte. Yecüc ve Mecüc'ün çıkması kıyametin bir alametidir. Şimdi bunun da üzerinde durduk. Diğer e, paragrafa devam edelim. Evet. İnşallah. birisi doğuda birisi batıda birisi de Arap yarımadasında olmak üzere yeryüzünün birçok yerinin yerine içine alan üç büyük kara parçasının yerin dibine geçmesi üç büyük kara parçasının yerin dibine geçmesi biri doğuda biri batıda biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç kara parçasının yerin dibine geçmesi bu konuda hadis var mı Var. Deminki söylediğimiz hadisin devamında Peygamber diyordu ki birisi doğuda, birisi batıda diğeri de Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çökündüsü kıyametin alametidir. Demek ki biz bunu veya müellif bunu kafasından uydurmadı. Ne yaptı bunu? Hadise dayandırdı. Peki bunların hakkında geniş açıklamalara, bilgilere şu an girmeye kalksak bu bir yorum olur. Sadece biz bunların olacağına iman ediyoruz. Peki bunlar gerçekleşti mi şu an? Şu an bu konuda alimler kendi aralarında ihtilaf içindedir. Şimdi devam edelim üç kara parçasından sonra başka hangi alametler vardı? Evet. Gök ve yeri ve doğu ile batının arasını dolduracak yoğun bir dumanın çıkması. Evet. Ve bütün dünyayı sarması. Evet. Bu duman müminleri nezle gibi tutacak <gülüyor> kafirleri ve münafıkları ise vücut deliklerinden içeri gelecek Öyle ki onlar şişecekler ve her yerlerinden o duman çıkacaktır. Evet bu hadis de i̇bn Macid'e geliyor. Mesela bu bilgilerle alakalı delilimiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ey af kıyametten hemen önce aralıklarla gelecek altı şeyi bekle. Birisi benim ölümüm sonra beytul Makdis'in fethi sonra sizin aranızda çıkacak bir hastalık ki Allah onunla çocuklarınızı ve sizi şehit eder onun namelerinizi temizler sonra da sizlerin malları çok olur hatta bir adama 100 dinar verilir de o kızarak dönüp gider aranızda öyle bir fitne olacak içine girmediği Müslümanın evi kalmayacak sonra sizinle sarı ırk Rumlar arasında barış olacak Müteakiben onlar anlaşmayı bozup her sancağın altında 12 bin kişi olduğu halde 80 sancak altında sizin üzerinize yürüyecek. hadiste yine aynı şekilde kardeşlerim dumanın çıkmasından haber veriliyor Allah muhafaza. Bugün e, birçok beldelerde e, bugün Halebe baktığınızda, Şam'a baktığınızda dumanlar çok çıkıyor. Irak'ta uzun zamandır dumanlar çok çıkıyor. Çok yerler katlediliyor, bombalanıyor. Bugün fosfor bombaları bile kullanımlar var. Kimyasal silahlar kullananlar var şu an. Esed keferesi bugün bunları kullanmaya başladı. Dumanlar çoğalıyor. Yani bütün bunlar Allahu u Alem kıyametin büyük alametleridir. Geldik. Güneşin batıdan doğması evet Güneşin batıdan doğması, Bunu gören herkes iman edecek. Ancak daha önce iman etmemiş olanlara bu imanları fayda sağlamayacaktır. Ayrıca güneşin batıdan doğmasından sonra günahkarların tövbesi kabul edilmeyecektir. Evet. Bu konuda da yine bir hadis zikredelim size. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayet etti. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğunca ve insanlar bunu görünce toptan iman edeceklerdir. Ancak o zaman daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye imanı fayda vermeyecektir. Hadis Müslim'de kardeşlerim gelmektedir. Peki bu hadisler o zaman güneşin batıdan doğması alametinin kıyamet alameti olduğunu ispat ediyor mu? Ediyor. Yani ben aslında 3-4 tane hadis burada makt ederim. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bu hadis yeterli mi? İmam Müslüm dedik mi zaten yeterli değil mi? Nerede Zeynal hocam? Yeterli değil mi Zeynal hocam? İnşallah. Yani 3-4 tane hadis zikretmektense bu konuda sizler internete girip araştırabilirsiniz, soruşturabilirsiniz. Kıyamet alametleriyle alakalı her sünnet kaynaklarına müracaat edebilirsiniz. Geldik tabbenin çıkması. Dabbetül arzun çıkması. O gerek yaratılış. Gerekse de fiilleri itibariyle insanların alışık olduğu diğer canlılardan farklı ve büyük olacaktır. Zira insanlarla konuşacak ve mümini kafirden ayrıt edecektir. Şöyle ki, müminin yüzünü parlatacak, öyle ki o parıl parıl parlayacak ve bu onun imanının alemeti olacaktır. Kafire gelince onun da küfründe bir alemet olarak burnunu damgalayacaktır. Içinde... Orada kalıyoruz, evet. Dabbetul Arza bir hayvan hadislerde geliyor ve belli bir yerde şu an mahpus ve sahabelerden bazılar görüyor, onunla konuşuyorlar ve birçok sorular soruyor. Bu dabbe bu dabbet sorular soruyor. İşte Muhammed Aleyhisselam çıktım, Araplarla savaş oldu mu? İşte filan gölde su var mı? Buna benzer sorular soruluyor. Cessas hadisi bu konuda meşhurdur. Dolayısıyla bu dabbeyi sahabeler görmüştür ve birçok topluluk bize bunu rivayet etmiştir. Bu konuda mesela Abdullah İbni Amr'dan gelen bir rivayet vardır. Peygamber şöyle buyurdu. Çıkacak kıyamet alametlerinden ilki güneşin batıdan doğması ve bir kuşluk vakti insanlara karşı dabbenin zuhurudur. Dabbetul arzın zuhurudur. Yeryüzünden bir canavarın çıkması hangisi önce olursa diğeri akabinde yakındır. Öncekisinden biri Çıkabilir ama biri de hemen onun akabinde ne yapacaktır, çıkacaktır. Hadis nerede geliyor? Müslümde geliyor. 2941 nolu hadis ve İbni Mace'de geliyor kardeşlerim. Peki deminki söylenen tüm o bilgiler hangi kaynağı dayanıyor? Albaniyenin sahihasında gelen sahihasında gelen bir hadiste demin Selahattin kardeşimizin okuduğu bilgiler yer al alıyor. Bakınız diyor ki, dabbe yerden zuhur eder. Bir, bu Müslüman şu kafir diye insanların burunları üzerine mühür vurur. Bu hal tatlı rüzgar gelip de her Müslüman ve müminin ruhunu kabz kadar devam eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur, dabbe çıkar. İnsanların burunları üzerine mühür vurur. Sonra onlar mühürlenenler sizin aranızda yaşarlar. Bir adam bir hayvan satın alır. Ona kimden satın aldım diye sorulur. O da mühürlü adamdan aldım der Albani sahihasında bunu. Yani 2927 nolu hadisinde rivayet ediyor. Selatin'in okuduğu tüm bilgiler bu hadise kardeşlerim dayanıyor. O halde dabbetul arz'a da iman edeceğiz. Zaten Kur'an'da dabbe ile alakalı ayet var mı? Vardır. Kur'an'da ayet var. İşte o ayeti de bir okuyalım. Nemil 182. Neml 82. ayet. O söz başlarına geldiği kıyamet yaklaştığı zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Kim diyor bunu? Allah Subhanahu ve Teala diyor, Kur'an diyor. Bir dabbe çıkartırız. Artı iman edecek miyiz? Artı onun vasıfları konusunda ihtilafları bırakalım. Dabbe çıkacak, nasıl olacak? Hadislerde geldiği gibi o vasıflarda da ne yapacağız? Doğrulayacağız. Ötesini Allah'a havale edeceğiz. Allah bizi dabbenin ve deccalin fitnesinden korusun. Peygamber bir hadislerinde tüm peygamberler kavimlerini diyor, deccalden ve dabbenin fitnelerinden ne yapardı? Sakındırırdı. Dua ederlerdi. Peygamber de bize bunu öğretmişti. Her namazın akabinde bize bu duayı öğretmesini anlama geliyor. Demek ki o kadar ciddi rivayetler ki bunlar her namazın akabinde bunlardan korunmamız gerektiğini söyledi. Ama bugün bir takım sapıklar bunları reddettiler. Evet Senaattin. Aden'in İzmir'e <gülüyor> ve Hadramev denizinden bir atecin çıkıp İnsanları çepeçevre kuşatması ve onları her yönden mahşer toplanma yerine ki orası şan bölgesidir, sürüp götürmesi. Evet, bir ateşin özellikle Aden'in içinde, nerede Aden? Yemen. Aden bugün Yemen'in başkentidir. Aden'den Hadramut denizinden bir ateşin çıkması. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de Ahmet bin Hammel'de genel rivayetlerinde haber veriyor. Bakın Peygamber Abdullah Ömer'den gelen rivayette şöyle buyuruyor. Kıyamet gününden önce Yemen'in Hadremövd şehrinden bu bir şehirdir. Ve Hadremövd denizi tarafından bir ateş çıkacak ve insanları haşredecek, toplayacaktır. Sahabe, Ya Resulallah bu durumda bize ne emredersin diye sordu. Peygamber şöyle cevap verdi. Size Şam'ı tavsiye ederim buyurdu. Şam'ı tavsiye ederim buyurdu. O zaman o tarih diliminde Peygamber Şam'ı tavsiye ediyordu. Hatta şu an bile Şam'ın faziletine dair diğer hadisleri de e, getirmemize gerek yok. Gerçekten Şam e, İslam tarihinde çok değerli bir yeri olan bir güzel beldedir. Rabbim inşallah Şam'ı Müslümanlara e, teslim etsin, hayırla takdim etsin. Rafizileri ve domuzun çocuklarını da o beldelerden çıkartsın uzaklaştırsın. Son olarak kardeşlerim el Sünnet ve Cemaat orayı okuyalım bitirelim. ehl Sünnet ve Cemaat Allah ve Resulünün haber verdiği ölüm öncesi ve sonrası gaybı hadiselere de inanırlar. Oraya geçmeden önce bir nevi biz kıyametin büyük alametlerini bütünüyle şurada ifade ettik. Ben bir tek hadisle bu saymış olduğumuz alametleri, tekrarlamak istiyorum. İmam Müslim'in 2901 nolu hadisi ve İmam Ahmed'in Allah ondan razı olsun sünnet imamının rivayet ettiği bir hadis. Peygamber şöyle buyuruyor. Dinleyelim. Ve tüm o kıyametin büyük alametleri de bu hadiste toplandığını görelim. Sizler şu 10 alameti görmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Duman üzerinde durduk. Deccal durduk. Dehbul Ars güneşin batıdan doğması İsa bin Meryem'in yeryüzüne inişi Yecüc ve Mecüc birisi doğuda birisi batıda diğer Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsü bu alametlerin sonuncusu ise Yemen'den Aden'in uzak yerinden çıkıp insanları göç ettiren onlara onları haşlanacakları yere doğru önüne katarak süren bir ateştir Selahattin kardeşimizin deminden beri okuduğu bütün o büyük alametler bu hadiste toplandı mı? Emin iman ettik Allah'a bu hadise iman ederek kavuşmayı temenni ediyoruz. İnkar edenler de inkarlarıyla gelsinler. Peygamberi yalanlamaktan ve hadislerimizi reddetmekten dolayı da hesaplarını vereceklerdir. Şimdi devam edelim. Orada kaldık. Evet. Bunlar ölüm baygınlığı, ölüm meleklerinin gelmesi, müminin Rabbin'e kavuşmasıyla sevinmesi, ölüm esnasında şeytanların hazır bulunması kafirin ölüm esnasındaki imanının kabul edilmemesi, berzah alemi kabirde ruh ve ceset için hazırlanan nimet ve azap, iki meleğin sorgulaması, şehitlerin Rableri katında diri olmaları ve rızıklandırılmaları, bahtiyar, cennetli kişilerin ruhlarının nimetler içinde yüzmeleri, bedbaht, Cehennemli kişilerin ise Ruhlarının azap görmeleridir. Evet yani kıyametin alametlerinden sonra yine Allah ve Resulü'nün bize haber verdiği ölüm öncesi ve ölüm sonrası bilmemiz gereken bir takım bilgiler haberler var. Bu bilgilerimizi de ne yapacağız? Doğrulayacağız. Tasdik edeceğiz. İşte onlardan bazılarını Sedahattin kardeşimiz okudu. Mesela ölüm baygınlığı değil mi? sarhoşluğu, ölüm meleklerinin gelmesi yani melekul mevt'ün gelmesi, müminin Rabbine kavuşmasıyla sevinmesi, mekanını gördüğü zaman yüzünün gülmesi, birçok şehitlere baktığımız zaman ne yaparlar? Yüzleri gülerler, tebessüm içinde bakarlar. Ölüm esnasında şeytanın gelip Müslümanı kelime-i tevhidden uzaklaştırmaya çalışması. Bunlar hep hadislerle geliyor. Biz bütün bunların hadislerini getirmeye kalksak 3 saat bir ders yapmak zorundayız. Merak edenler bu hadisleri delilleriyle beraber kaynaklarda bulabilirler. Yine kafirin ölüm esnasındaki imanının kabul edilmemesi ki Firavun'un da aynı keza Kur'an'da delille sabit. Berzah alemi, kabir aleminde sorgu meleklerinin gelmesi değil mi? Münker ve nekir meleklerinin olması ve şehitlerin Rableri katında nimet içinde olması, kafirlerin de cehennem çukurlarından bir çukur içinde olmaları, bütün bunlar Peygamberimizin sahih hadislerinde bize geliyor, iman ediyoruz. Allah'ın izniyle bunlara burada değinmiş olduk. Konumuz tabi biraz uzundu. Üç parçaya bölmüş olduk bu dersimizi. Önümüzdeki haftada diğer bir takım inşallah güzel konulara değinmeye çalışacağız. Burada kalalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşvedu la ilahe illa ente ve estağfuruka ve etubu ileyk. I